Bismillahirrahmanirrahim. İmamlık ve cemaat hususunun devamı. Yalnız başına namaz kılanlara gelince, bunlar farz namazları kıldıkları yerde durabilirler ve sünnetleri de orada kılabilirler. Bununla beraber, nafile namazları başka bir tarafa çekilip kılmaları daha güzeldir. Cemaat, kıyam, ruku secde gibi yapılması gerekli hükümlerde, Sübhaneke ile tesbihat ve tahiyyat gibi Dua ve zikirlerde imama uyarak bunları yaparlar. Fakat sözde yerine getirilmesi gereken kıraat hükmünde imama uymaz. İmamın aşikare okuduğu Kur'an dinler ve susar. Bu i̇mam Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göredir. Bu iki zata göre aşikare okunan namazlarda cemaatin okuması tahrime yani harama yakın mekruh olduğu gibi gizli okunan namazlarda da cemaatin okuması böylece mekruhtur. İmam cemaate öncülük etmektedir. Bunun için imamın okuması, cemaatin de okuması demektir. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyrunmuştur. Kimin imamı varsa, imamın okuyuşu o kimse için de okuyuştur. Fakat İmam Muhammed gizlice kıraat yapılan namazlarda cemaatin de kıraat yapmasını caiz görmüştür. İmam Malik'e göre gizlice okunan namazlarda muktedi, yani imama uyan da gizlice okur. Bu müktehsendir. İmam Ahmed'e göre gizlice okunan namazlarda muktedi de gizlice olur. Gizlice okur. Bundan başka imamın namazlarda hacikare okuyuşunu cemaatten herhangi biri işitmezse o da kıraatte bulunur. Bu vaciptir. Fakat işitirse okuması caiz olmaz. İmamı dinlemesi gerekir. İmam Şafii'ye göre de gizlice Kur'an okunan namazlarda muktedi Fatiha'dan başka ayetlerde okur. Aşikare kıraat yapılan namazlarda ise, eğer rekatı kaçırmayacaksa, yalnız hatiayı gizlice okur. İmam namaza başlamak için tekbir alırken, ellerini yukarı kaldırmasa, Sübhaneke'yi okumasa, rükû ve secde tekbirlerini almasa ve bunlardaki tesbihleri söylemesa, Semi'e Allah'a mülmen hamide demeyi tahiyyatı ve selamı terk etse veya teşrif tekbirini getirmese, cemaat bunları yapar. Bu dokuz şeyde cemaat imama uymaz. İmam Muhammed'e göre imam, Sübhaneke'yi terk edip, Fatiha'yı okuduktan sonra sureye başlamış olsa, artık cemaat de Sübhaneke'yi okumaz. İmam, kunut duasını, bayram tekbirlerini, birinci oturuşu, tilavet secdesini, sehir secdesini terk etmiş olursa, cemaat de terk eder. İmam bir secde fazla yapsa, ve bayram tekbirlerini ashab-ı kiramdan rivayet edilen miktardan ziyade alsa, veya Cenaze namazında dörtten fazla tekbir getirse veya yanılarak beşinci rekata kalksa cemaat bu işlerde imama uymaz. İmam beşinci rekata kalktığı zaman bakılır. Eğer imam dördüncü rekattan sonra oturuş yapmışsa cemaat oturarak bekler. İmam hemen dönüp teşebbüdü iade sizin selam verirse cemaat de onunla beraber selam verir. Fakat imam kalktığı beşinci rekat için secdeye varırsa Cemaat kendi başına selam verip namazdan çıkar. Eğer imam dördüncü tek rekatın arkasında oturuş yapmamış ise cemaat yine bekler. Eğer imam hemen kıyamdan kadeye dönüp ondan sonra selam verirse cemaat de onunla beraber selam verir. Fakat imam beşinci rekatı secde ile bağlarsa hepsinin namazı bozulmuş olur. Bu durumda cemaatin yalnız başına teşehhüdü yapıp selam vermesi fayda vermez. Bitir namazında cemaat daha kunut duasını bitirmeden imam rüküye varsa cemaat de var Ancak kunut duasından henüz hiçbir şey okumamış olsalar imam ile rüküde bulunmayı kaçırmayacak şekilde bir miktar okurlar. İmam bitirde kunut duasını unutup rüküye gittiği halde cemaat ona uymamakla imam başını kaldırıp kunut duasını okuduktan sonra tekrar rüküye gitmekle cemaat de ona uymuş olsalar cemaatin namazı bozulur. Cemaatle kılınan namazlarda safların düzgün olmasına, aralarında açıklık bulunmamasına dikkat edilir. İmam olan zat da buna dikkat edip cemaati uyarır. Safların en faziletlisi birinci sattır. Sonra sırasıyla arkaya doğru fazilet azalarak gider. İmama yakın bulunmanın fazileti pek çoktur. Cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durup imama uyması mekruhtur. Ancak saflar arasında duracak bir yer bulamazsa o zaman kerahet olmaz. İmamı rüküm halinde bulan bir kimse, imama uymak için ilk saflara gittiği takdirde, Rekatı kaçıracağından korkarsa, son safa geçerek imama uyar. Saflara katılmaz, sizin tek başına yalnızca bir yerde durup imama uymaz. Vekat kaçırılacak olsa bile. Namaz kılanın önünden geçmek mekruhtur. Ancak önünde bir perde, ağaç, direk, direk benzeri bir engel bulunursa mekruh olmaz. Bu kerahiyet kırlarda, büyük mescitlerde namaz kılanın secde edeceği yerden geçmek halindedir. Çünkü böyle büyük ve açık yerlerde namaz kılanın önceden hiç geçilmemesinde güçlük vardır. Evlerde ve küçük mescitlerde ise namaz kılanın mutlak suretlerinden geçmekle kerahiyet meydana gelir. İmamın karşısında bulunan sütre yani duvar gibi bir engel cemaat içinde yeterlidir. Daha önce bu açıklanmış idi. Yüksek ve aşağı yerde namaz kılanın önünden geçildiği takdirde bakılır. Eğer geçen kimseyle namaz kılanın bazı azaları arasında bir hizaya gelme ve karşılaşma olursa, geçen kimse günah işlemiş olur. Değilse olmaz. Bununla beraber hiçbir zaman namaz bozulmaz. Bir görüşe göre, geçenin aşağı yarısı namaz kılanın yukarı yarısına gelecek şekilde karşılaşma olsa, yine kerahet olur, yerde namaz kılanın önünden atabilmiş bir kimsenin geçmiş olması gibi. İmam abdestsiz olarak namaz kıldırdığını, cemaat dağıldıktan sonra anlamış olursa, mümkün olduğu kadar bunu cemaate duyurması gerekir. Bir diğer görüşe göre de cemaate bildirmesi gerekmez. Bir imamın taşladaki akrabasını görmek için, bir zaruret veya dinlenmek için yılda bir hafta kadar imamlık hizmetini bırakması adete ve şeriate göre hakkıdır. Bir özür bulunmadıkça cemaate devam etmelidir. Devam edilmemesini mübah kılacak özürler, teyemmümü mübah kılacak derecede olan hastalıklardır. Felce uğramak, yürüyemeyecek kadar yaşlı olmak, kör olmak, haksız yere saldırıya uğramaktan korkmak, şiddetli yağmur ve çamur bulunmak, soğuk ve karanlık hali olmak, hizmet etmeye mecbur olduğu ve ayrıldığı zaman zarar görecek bir hastası bulunmak, yolculuğa çıkma hazırlığı içinde bulunmak gibi sebeplerdir. Din ilimleriyle uğraşıp kitap yazmak. Fıkıh öğrenip öğretmek de bu özürlerden sayılır. Bununla beraber devamlı olarak bu meşguliyet yüzünden cemaati terk etmek de doğru değildir. Yalnız tembellik ve gevşeklik yüzünden cemaati terk edip duran kimse cezaya hak kazanır. Şey, şahitliği kabul edilmez. İmam bidat ehlinden olduğu için cemaati terk eden kimse ise cezaya hak kazanmaz. Cemaate devam etmek istediği halde haklı bir özürden dolayı muntazam bir şekilde devamdan mahrum kalan kimse de niyetine göre cemaat sevabına kavuşur. Kadınlarla aynı hizada durmak Cemaat değişik insanlardan ibaret olunca, imamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, sonra kadınlar saf bağlar. Bu sırayı erkekler de erkek çocukların gözetmesi sünnettir. Erkeklerle kadınların bu sırayı gözetmesi ise farzdır. Bunun için bir kadın veya bölü çağına yakın bir kız, bir erkeğin önünde veya tam hizasında aynı namazı cemaatle kılacak olsa erkeğin namazı bozulur. Buna mühazatün nisa yani kadınlar ve erkeklerin bir hizada bulunması denir. Böyle aynı hizada bulunmakla namazın bozulması için 10 vardır. 1- İmam olan zat kadınlar için imamete niyet etmelidir. Çünkü böyle bir niyet bulunmazsa kadınların imama uymaları sahip olmaz. İmama uymamış sayıldıkları için de erkeklerle aynı hizada bulunmak söz konusu olmadığından erkeklerin namazını bozmuş olmazlar. Yalnız cenaze namazında kadınlara imameti niyet etmek gerekli değildir. Bir de bazı alimlere göre cuma ve bayram namazlarında da kadınlara imameti niyet etmek şart değildir. 2. Erkekten ileride veya tam bitişinde Namaz kılan kadın ister mahrem olsun ister olmasın blue çağına ermiş veya buna yakın olmalıdır. 9 yaşındaki bir kız ergenlik çağına yakın olacağı için engel sayılır. 8 veya 7 yaşında bulunan semiz ve gösterişli kız da aynı sayılır. 3- Kadın veya kız namazın ne olduğunu bilmelidir. Namazın ne olduğunu bilmeyip rastgele cemaate uyan deli bir kadının aynı hizada bulunması erkeğin namazını bozması. 4. Bir hizada bulunma. Kıyan veya rükû gibi bir rükün miktarı devam etmelidir. Bu İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre böyle bir rükün tam yerine getirilmelidir. Onun için hemen aynı hizada bulunmakla namaz bozulmaz. 5. Bir hizada bulunmuş Rükû ve secde ile kılınır. Bir namazda bulunmalıdır. Bu bakımdan cenaze namazında ve tilavet sevdesinde olacak muhazat bir engel teşkil etmez. 6. muhazat yani aynı hizada bulunmuş olabilmesi için erkeğin yanında bulunan kadınla başlamış tekbirleri bakımından ortaklık olmalıdır. Kadın yan hizasında bulunduğu erkeğin iktidar tekbirine, kendi iktidar tekbirini bağlayarak ona uymalı veya bu erkek ile beraber tahrimelerini üçüncü bir şahsın tahrimesine bağlamış bulunmalıdırlar. Bulunmalıdırlar. Bu bakımdan aynı namazı erkek ile kadın yan yana durarak tek başlarına kılsalar yahut yalnız bir imama uyup diğer tek başına kılacak olsa namazları bozulmaz. 7. Namaz erkek ile kadın arasında yerine getirme bakımından müşterek olmalıdır. Şöyle ki kadın ya kendisiyle aynı hizada bulunduğu erkeğe veya her ikisi diğer bir erkeğe uymuş olmalı ve aynı namazı beraber kılmış olmalıdırlar. Buna göre erkek ile kadın bir veya birkaç rekat kılındıktan sonra imama uyup da imamın selamından sonra kalkarak kaçırılan rekatları kılarlarken aralarında muhazat meydana gelse bununla namaz bozulmaz. Bu ikisine mesbuk denir. Mesbuk ise kendi başına kıldığı rekatlarda yalnız başına namaz kılan kimse sayılır. 8. Erkek ile kadının yerleri bir olmalıdır. Buna göre erkek veya kadından biri mescidin zemininde, diğeri de en az bir adam boyu yükseklikte olan bir yerde durarak, aynı hizada bulunarak cemaatle namaz kılsalar, bu hal onların namazlarının sihatini bozmaz. 9. Erkek ile kadının yönleri bir olmalıdır. Buna göre Kabe'nin içerisinde her biri başka bir yöne dönerek cemaatle namaz kıvarlarken, aynı hizada bulunsalar namaz bozulmaz. 10. Erkek ile kadın arasında bir engel bulunmamalıdır. Aralarında direk gibi bir şey veya bir insan sadece kadar birazcık bulunursa, bu şekilde aynı hizada bulunmak namazı bozmaz. Sonuç Bu on şart toplanınca aynı hizada bulunmak erkeklerin namazını bozar. Şöyle ki, Aynı imama uyan kadınlar erkeklerin önünde bir sap tutsalar, bütün erkeklerin namazı bozulur. Erkeklerin arasında üç kadın bulunsa, bunların sağ ve sol yanlarındaki birer erkeğin, ve arka taraflarındaki her saptan üç erkeğin namazı bozulmuş olur. Erkekler arasındaki kadınlar iki kişi olursa, yanlarındaki birer erkek ile yalnız bunların arkasında bulunan saptaki iki erkeğin namazı bozulur. Daha geride olanların namazına bir şey olmaz. Aradaki kadın bir tane olunca sağ ve sol yanındaki birer erkek ile arka tarafındaki saptan bir erkeğin namazı bozulur, diğerlerinin namazı bozulmaz. Namazları bozulan erkekler diğer ve diğer erkek ve kadınlar arasında bir engel durumuna geçeceklerinden artık bu namaz bozuluşu diğerlerinin namazına geçmez. Erkeklerin namazlarını böylece bozmaya sebep olan ve onların huzurlarını kaçıran kadınlar ise, şüphe yok ki bundan dolayı günah işlemiş ve Yüce Allah'ın azabına layık bulunmuş olurlar. Onun için buna sebebiyet vermekten kaçınmalı, İslam terbiyesine riayet edilmelidir. Yalnız yaşlı kadınlar cemaate devam edecek olurlarsa, Mescitlerde kendilerine ayrılan yerlerden ileri geçmemelidirler. Değilse bekledikleri sevap kazanacakları günahı karşılayamaz. Zaten kadınların cemaate devam etmeleri aslında kerahetten sayılmaktadır. Kadınların mescitleri evlerinin içidir. Bir haliz içerikte, kadınların namazlarının en faziletlisi evlerinin içinde kıldıkları namazlardır buyurulmuştur Kadınların namazları ile evlerinin nurlandırmaları kendileri için çok büyük bir şereftir. Diğer bir hadis-i de şöyle buyurulmuştur. Oturduğunuz yerleri namazda ve Kur'an okumakla nurlandırınız. Namazlar nasıl kılınır? Bilindiği gibi namazlar farz, vacip, sünnet ve müstehap kısımlara ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatta bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve adamına riayet edilerek şöyle kılınır. 1- Sabah namazları Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için niyet ettim. Bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya doğru kaldırılıp Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmek, ve teala cedduk, ve la ilahe ayruk okunur. Arkasından e Bismillahirrahmanirrahim diyerek eûz Besmele çekilip Fatiha Suresi okunur. Sonra Amin denir ve bir miktar daha Kur'an okunur. Bir miktarda maksat en az bir sure veya en az üç ayet veya üç kısa ayete denk bir ayettir. Arkasından Allahu Ekber deyip rüküye varmış. Bu halde en az üç defa Rabbi Rabbiyel Azim denir. Sonra Semiyallahu limen Hamide Denilerek ayağa kalkılır. Ayakta Allahümme Rabbena Lekel Hamd denilir. Allahümme Rabbena Ve Lekel Hamd Denildikten sonra rükû ve secde arasındaki doğruluşa yani kıyama, kavme denir ki bu halde eller yanlara sal verilir. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Secde halinde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Sonra Allahu Ekber diyerek kalkılır ve dizler üzerine oturur. Ve bir tesbih miktarı durur. Yine Allahu Ekber denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denilir. Sübhane Rabbiyel A'la denilir. Bununla bir rekat bitmiş olur. Bu ikinci secde arkasından Allahu Ekber denilerek İkinci vekata kalkılır. Tam ayaktayken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir miktar daha Kur'an okunur. Birinci vekatta olduğu gibi rükü ve sevde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki buna kade yani oturuş denir. Burada et lillahi ve Allahümme salli ve barik sonra Rabbena yaratına diyerek bu dualar okunur. Sonuna kadar okunur. Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sağ tarafa ve yine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek sol tarafa selam verir. Böylece iki rekat namaz bitmiş olur. Bütün bu tekbirler, tesbirler ve kıraatlar yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır. Namazda erkeklerle kadınların ellerini nasıl kaldıracakları, nasıl bağlayacakları, Rükü ile secdede ve kadelerde nasıl vaziyet alacakları namazın sünnetleri ve edepleri bölümünde bildirilmiştir. Sabah namazının iki rekat farzına gelince önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra bugünkü sabah namazının farzını kılmaya diye niyet edilir. Eller kaldırılarak Allahu Ekber diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekat kılınır ve Tamamlanmış olur. Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha'dan sonra biraz fazla Kur'an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi 40 ayettir. Bununla beraber 3 kısa ayette okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki yalnız Fatiha veya birkaç ayet ile yetinilir. Yalnız başına sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve سَمِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ cümlesini Fatiha'yı ve ekleyeceği ayetleri aşikârı olarak okuyabilir. 2. Öğle namazları Öğle namazının 4 rekat sünnetinin evvelki 2 rekatı tam sabah namazının 2 rekat sünneti gibi kılınır. Yalnız bunda niyet bugünkü öğle namazının üç sünnetine diye yapılır. Bir de bunda ikinci rekattan sonraki oturuş son oturuş değil Birinci oturuş yani kadi olduğundan bu oturuşta yalnız tahiyyat okunur. Sonra Allahu Ekber deyip ayağa kalkılır. Yalnız Besmele, Fatiha ve bir miktarda Kur'an okunarak yukarıda bildirildiği şekilde rükû ve secde yapılır. Ondan sonra üçüncü Ondan sonra 4. rekat için Allahu Ekber denilerek ayağa kalkılır. Bunda da yalnız Besmele ile Fatiha ve bir miktarda Kur'an okunarak yine bildirildiği gibi Rükü ve secdelere vardır Sonra oturulur. Bu oturuş son kâdedir. Bunda da tahiyyat okunduktan sonra Salli ve barik Rabbene atina duaları tamamen okunup iki tarafa selam verilir. Böylece bu dört vekat sünnet kılınmış olur. Öğle namazın dört vekatlık farzına gelince sünnetten sonra namaza aykırı bir iş yapmadan ayağa kalkılır. İkamet getirilir. O günkü öğle namazını kılmaya diye niyet edilir. Eller yukarıya kaldırılarak Allahu Ekber diye tekbir alınır. İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş birinci kaide olduğundan bunda yalnız tahiyyat okunur. Ondan sonra Allahu Ekber denilerek üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha okunur. Anlatıldığı gibi rükû ve secdelere varılır. Sonra Allahu Ekber diyerek dördüncü rekata kalkılır. Besmele ile yalnız Fatiha suresi okunarak Mukev vesilelere gidilir. Sonra ot, sonra oturulur. Bu oturuş son kaidedir. Bunda tahliyat okunduktan sonra Salibarik ve Benenatin'e duaları okunur ve iki tarafa da selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur. Öğle farzında okunacak ayetler sabah namazında okunacak ayetlerden miktar olarak daha az olur. Öğlenin son iki rekat sünnetine gelince bu da bugünkü öğle namazının Son sünnetini kılmaya diye niyet edilip tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bir son sünneti dört rekat kılmak müstehaptır. O zaman ya her iki rekatta bir selam verilir veya dört rekatın sonunda selam verilir. Dört rekat sonunda selam verilince ilk oturuşta yalnız Rabbena etine duası okunmaz. Üçüncü rekat için tekbir alınca ayağa kalkılarak yine sümhaneke okunur. Sonra bu son iki rekat evvelki iki rekat gibi kılınır. Yalnız başına namaz kılan kimse öğle namazlarının hem sünnetlerinde hem de farzında kıraati, teklirleri ve tesbih ve tahmitleri de gizlice yapar. 3. ikindi namazları. İkindi namazının dört rekat sünnetinin her iki rekatı müstakil. Yani iki rekatlı namaz gibidir. Onun için bu dört rekatın her iki rekatı şefi, yani tamamen sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Şöyle ki, Önce o günkü ikinci namazının sünnetini kılmaya niyet edilir. Bu namazın ilk iki rekası bildirildiği gibi kılınca oturur. Bu oturuş son oturuş demektir. Bunda tahiyyat ve salavatlar okunur. Yalnız Rabben hayatına duası okunmaz. Sonra Allahu Ekber diyerek üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke ve Eûzü Besmele'den sonra Fatiha ile bir miktar ayet okunarak Rukiye ve Seyidelere varılır. Ondan sonra tekbirle dördüncü tekrata kalkılarak yalnız Besmele ile Fatiha ve bir miktarda Kur'an okunur. Sonra yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturur. Bu son oturuş olduğu için bunda tahiyyat ile salavatlar ve Rabbena etine okunur. Ve iki tarafa selam verir. İkinci namazının farzına gelince bu da tamamen öğle namazının farzı gibi kılınır. Yalnız niyet değişir. O günkü ikindinin farz namazını kılmaya diye niyet edilir. Tek başına namaz kılan kimse ikindi namazını sünnetini de farzını da öğle namazı gibi gizli okuyarak kılar. 4. Akşam namazları Akşam namazının 3 rekat farzı, öğle ile ikindi namazlarının ilk 3 rekat farzları gibi kılınır. Şöyle ki, o günkü akşam namazının farzını kılmaya niyet edilip namaza tekbirle başlanır. Yukarıda açıklandığı üzere ilk iki rekat kınlanarak oturulur. Bu birinci oturuştur. Bunda yalnız tahiyyat okunur. Ondan sonra üçüncü rekata kalkılarak yalnız Besmele ile Fatiha suresi okunur. Sonra Allahu Ekber denilerek rükü ve secdilere varmış. Ondan sonra oturulur ki bu da son oturuştur. Bunda tahiyyat ile salavatlar ve Rabbena Atina okunur. İki tarafa selam verir. Akşam namazının farzında Vaktin darlığından dolayı kısa sureler okunur. Akşam namazının sünnetine gelince bu da bu akşam namazının sünnetini kılmaya diye net edilip tam sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu sünneti 6 dekat olarak kılmak ise müstehaptır. Bu halde her iki dekat bir selam vermeli ve aynı şekilde her iki rekatı kılmalıdır. Bununla beraber 4 dekatında bir selam verilir. ikinci namazının sünneti gibi de kılınabilir. Bu ziyade olan 4 rekat namaza salavat-ı evvabin denir. Bunun çok sevabı vardır. Tek başına akşam namazının farzını kılan kimse onu sabah namazının farzı gibi aşikare de kılabilir. 5. Yatsı namazları Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti tamamen ikindi namazının 4 rekat sünneti gibi kılınır. 4 rekat farzı da tamamen öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. İki rekat son sünnetine gelince... Bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır. Yalnız niyetler değişir. Yatsı namazının fazına ve sünnetine niyet edilir. Yatsı namazının son sünneti de dört rekat olarak kılınabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır. Bununla beraber iki rekat bir selam vermek suretiyle de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın kaidesinde Tahiyyat ile salavatlar ve atina duası okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan böyle iki rekatta bir selam vermektir. Tek başına namaz kılan kimse yatsı namazının farzını sabah namazının farzı gibi namaz surelerini sesli okuyarak da kılabilir. 6- Vitir namazı 3 rekattan ibaret olan vitir namazı da şöyle kılınır. Önce o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. Sonra Allahu Ekber denilerek namaza başlanır. Sübhaneke okunduktan sonra E'unzu Besmele çekilerek Fatiha ve bir miktar Kur'an okunur. Açıklandığı şekilde rükû ve sezdelere gittir. Sonra ikinci rekâta kalkılır ve yalnız Besmele ile Fatiha suresi ve bir miktar daha Kur'an-ı Kerim okunarak yine rükû ve sezdelere vardır. Ondan sonra oturur. Bu oturuş birinci kaidedir. Bunda yalnız tahiyyat okunur. Ondan sonra Allahu Ekber denilerek üçüncü rekade kalkılır. Bunda da yalnız Besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur'an-ı Kur Kerim okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp Allahu Ekber diye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta kunut duaları okunur. Sonra Allahu Ekber diye rükü ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuştur. Bunda da bildiğimiz gibi tahiyyat ile salavatlar ve Rabbena Aetina duası okunarak iki tarafa selam verilir. İmam Şafii'ye göre vitirde kunut duasını okumak Ramazan'ın son yarısına mahsustur ve rükudan kalkınca okunur. Şafi'lere göre vitir namazının en azı bir rekat en çoğu da on bir rekattır.